Muhterem Müslümanlar, geçen haftada namazın hükümlerinin teker teker kısmi manası ve ifade kametine göre ehemmiyeti, muhtevası üzerinde durdum. O derste de arz ettiğim gibi size namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstahaplerini getirmedim. Daha ziyade, namazın sizin ruhunuzda hasıl edeceği hususlar üzerinde ve yapmanız mevzuunda müşevvik mahiyetinde arz edilmesi gereken hususlar mevzuunda durdum. Namaz, müminin miracıdır. Namaz, sefine dinin dümenidir. Mümin, namaz kıldığı nisbette fikri ve ruhi istikameti kazanmış olabilir. Ancak namaz kılan müminler mesafe alabilir. Yolu mescide uğrayan kimseler Allah'a ulaşabilir. Günde birkaç defa mescitten kovasını dolduran kimseler milletine ve vatanına faydalı olabilir. İşte bunun üzerinde durmaya çalıştım. En son ayrı bir kapı açarak kıyamın manası üzerinde, rükûun manası üzerinde, secdenin manası üzerinde, celsenin ve kavemenin manası üzerinde durmaya çalıştım. Mümin namazın erkanını eda ederken katiyen bilecek ki, ben her rükünü eda ettikçe Allah'a doğru yükselme istikametinde adım adım bir merdivene tırmanıyorum. Namaz öyle ilahi bir süllemdir ki, onun rükünleri eda edildikçe insan Allah'a yaklaşmış olur. Allah Celle Celaluhu Kudsi hadisiyle ifade buyuruyor. Kulun farzlarla bana yaklaştığı kadar bir şeyle yaklaşması vaki değildir. Farzları kıldıkça kul Allah'a yaklaşır. Yaklaştıkça işlerinde isabet hasıl olmaya başlar. Zira yine Kutsi hadisin ifadesiyle Rab ona gördürür doğruyu, Rab ona duyurur doğruyu, Rab ona konuşturur doğruyu, doğru istikamette adım attırır. Doğru istikamette cevarih ve azasını kullandırır. Kullanma imkanını verir. Bunu ifade için ben gören gözü işiten kulağı söyleyen ağzı tutan eli yürüyen ayağı olurum buyuruyor Mevla. Bu Rabbimize karşı bir irtikanın bir irtifa kaydetmenin ifadesidir. Miraç yaparken terakki ederken biz hep namazda oluyoruz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri erkanıyla ve bütünüyle namazı iç bütünlüğü içinde eda etmeye bizleri muvaffak kılsın. Namaz günde beş defa. Beş defa namaz Kur'an-ı Kerim'in işaretlerinden sahabi tarafından, Efendimiz tarafından anlaşılmıştır. Ama onun işaretinden anlaşılmasına mesele bırakılmamış, doğrudan doğruya cibril Emin vasıtasıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Cibril'in imameti altında talim buyurulmuş. Günde beş defa belli vakitlerde Allah Emin meleğini göndermiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama beş defa namaz kıldırmış. Demek ki namaz beş defa olmalı. Beş defa olmalı ki insan hız alabilsin. Beş defa Rabbin huzuruna gelmeli ki insan dolabilsin. Beş defa hayatın hesabını verebilmeli ki insan Rabbi ile münasebet kurabilsin. Beş defa gafletini izale etmeli, esneme ve gerinmesini atmalıyım. edeple Rabbin huzurunda oturmasını bilmeli ki, geys aktesten gelen nura ve sırra kalbi müheyyah hale gelebilsin. Letaifi bu işte oturaklaşabilsin. Ruhunda bir zarafet ve nezaket hasıl olsun. Beşeriyetin muktezası, sokağın ifadesi, oturuşta suyu edep, duruşta suyu edep, dinlemede suyu edep gibi. Ancak behimiyete ait hususlar böylece, sırttan atılsın ve ağır yükler sırtta taşınmamış olsun. Beş defa gerek. Zira muktezayı beşeriyet olarak biz bir saat evvel masar olduğumuz şeyleri hemen unutuveriyoruz. veriyoruz. 24 saati parçalamak ve bu parçaların belli bölümlerinde Rabbin huzuruna gelmek, her defasında nefsi boğazlamak, Sahabinin anlayışı içinde biz konuşur sohbet ederdik Resul Ekremle. Ama mescide tevecüh başlayınca o bizi tanımaz biz de onu tanımazdık. Etrafımızı gö görmezdik. Nazarlar bilemediğimiz başka buhutlara ait aleme dikilir. Biz hep, hep o alemin düşüncesiyle meşbu ve kendimizden geçmiş yaşardık. Hayret ve hayranlık içinde Rabbi müteala ve mülazada başta hayret ve hayranlık başlar. Anlaşılmayan alemin kenarına, eteğine gittiğin zaman hayret ve hayranlık başlar. Tanıyamadığınız, bilemediğiniz, teneffüsünüzü mâ'refnâke hakkâ mârifetike yâ mâruf sözüyle eda ettiğiniz, Rabbinizin semt-i üluiyetine yaklaşınca hayret ve hayranlık başlar. Mabedine ki hakka ibadet etke ya diye Kendisine karşı kulluğunuzu eksik ve az gördüğünüz, Rabbinize kulluk adına teveccüh ettiğiniz an hayret ve hayranlık başlar. Rabbine karşı bu hayret ve hayranlığı duymayan behimiyet ve hayvanlığını atamamış. Rabbine teveccüh ederken ruhunda bu olgunluğu ve dolgunluğu duyamayan Mescitte dahi esniyen, oturuşuna istikamet veremeyen, ruh istikameti havasına giremeyen, cismaniyetten çıkamayan, kalp alemlerinde pervaz edemeyen insan, sokaktaki hayatı mescide getirmiş demektir. Evindeki derbederliği ve perişaniyeti Rabbin huzurunda da yaşıyor demektir. Tanımayacaksın sağındakini, solundakini. Onun içindir ki ahli tahkik namazda sağında kim onu bildiğin zaman namaz gitti diyor. Sen orada sadece Rabbini bileceksin. kalbona ona teveccüh edecek. Sen neredesin namazın nerede bana söyler misin? Namaz bu miracı temin ediyor. Günde beş defa oluyor. Beş defa oluyor temade eden gaflet sizi Rabbinizden, bizi Rabbimizden uzaklaştırıyor. Beş defa zamanın ense köküne balyoz indireceksin miraçla, namazla. Zamanın ense köküne balyoz indirecek adını işleyeceksin onun adını. Senin zamanına onu hakim kılacaksın. İtibari bir hat halinde sana anlatılan zaman... Senin ona hakim olman sayesinde kıymet kazanacak. Ebedi aleme bir sel gibi akacak. Nurani hüviyetiyle ulvi alemlerde senin için binaların bünyadına vesile olacak. Zaman akacak ama senin için cenneti meydana getirecek. Zaman akıp gidecek ama cennette sana tebessüm eden semerat-ı cennat, meydana getirecek. Bu arada sana muhtelif Değişik ve müteşabih şeyler verilecek. Zira sen her namaz kılışta ayrı bir neşve duymuşsun. Zira orada duyduğun duyacağın aldığın alacağın her şey burada senin kalbinle Rab, Rabbinle kuracağın alakanın ifadesidir. Rabbinle kalbi alakanın ifadesidir. Sen burada kalbi alakan hep değişik duymuşundur. Hep derinleşmişindir. Hep yeni yeni hüzmelerle, manalarla kendine dönmüşündür. Rab orada bunları teker teker sana lütfedecektir. Cenab-ı Hak etayayı ile bizleri burada ve orada serpirast kılsın. Mescide kadar temade ettirdiğimiz gafletten bizleri halas eylesin inşallahü teâlâ. İn Allah la yakbalu an kalbin lahin lahin diyor Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Beraberinizde taşımadığınız kalpten Allah bir şeyi kabul etmez. Yanınızda mı kalbiniz bir yoklayın. Hırsızın ve aldatıcının göz bağcının yanından geçtikten sonra bir ceplerinizi yoklarsınız cüzdan duruyor mu? Binlerce fitnenin, fıskın, fucurun içinden geçtikten sonra mescide geldiğinizde yoklayın. Kalbiniz yanınızda mı? Bütün avaikı atabildiniz mi? Sizi ondan uzaklaştıracak, alıkoyacak dünya ve mafiaya karşı kalbinize kilit vurabildiniz mi? Teveccühü tam mı temin edebildiniz mi? Bunun için kalbinizi yoklayın. Yanınızda mı kalbiniz? kalbinize cüzdanınız kadar ehemmiyet vermiyorsanız, Rabbinizin sizin nazanızda kıymeti o kadar demektir. Ne kadar münasebet kurma havasıyla geliyorsunuz, aman yanlış basmayayım, aman yanlış etmeyeyim, aman yanlış düşünmeyeyim endişesini taşımıyorsanız, Rabbinizle alakanız o kadardır. Camiye gelmiş bir insana Rabbi ile alakası yoktur diyemem, Allah'a sığınırım. O cümleden mağdudum. Fakat ne kadardır dememe nefsim de sizin nüfusu emmareniz de müsaade etsin. Kulun Rabbine yükseldiği mahal, mehafil, neda diyelim veya nedve, mescitler, mescit uyanıklık içinde geçirilecek. Gözleri uyanık, kalbi uyanık, bütün latayifi uyanık. Mescid bu hava içinde geçirilecek. Ve bunun için Cenabı Hak'ka gaflete dalmayalım diye. Fe subhanallahi hina tumsuna ve hina tusbihun. Ve lehul hamdu fis semawati vel ardı ve ash'an ve hina tuzhurun. günde 5 defa mescide davet ediyor. İnne ssalate kanet alel mu'minina kitaben mawkuta. Beş vakit namaz, müminler üzerine vakit ve vakit farz kılınmıştır. Vakit ve vakit kalplerini yoklayacaklar. Vakit ve vakit mescidin yolunu aşındıracaklar. Vakit ve vakit mescid mirsadından Rablerini gözetleyecekler. Ayı gözetler gibi rahmet ufkunu gözetleyecekler. ''Vakit be vakit yağma ve üluf adı altında kendilerine verilecek şeyleri almak üzere mescide koşacaklar.'' ''İnne salate <gülüyor> kânet alel mu'minîne kitâben mevkûta.'' Kur'an-ı Kerim burada namazı bize anlatırken tesbih sözüyle anlatıyor. Namazın manalarından bir tanesi tesbihtir. Bir manası da tazimdir. Allahu ekberle ifade ediyoruz. Bir manası hamddir. Rabbena ve lekel hamd ve ya subhaneke Allahumma ve bihamdik ve ya elhamdülillahi rabbil âlemin ve ya hamden mil'es ve mil'el ard sözleriyle ifade ediyoruz. Bir manası da hamddir. Bütün bir hayata serpiştirilmiş hakikatları veya eşyalı hadiseler içinde o hakikatları kavrayışı biz namazda teneffüs ederken ifade ediyoruz. Allah'ın baş döndürücü icraatı karşısında Allahu Ekber sözüyle teneffüs etme. Bizim ondan uzaklığımız onun yakınlığı semt-i uluhiyete el uzatmama, uzatamama onu takdis adına subhanallah diyoruz. Bazen Celal-i Cemalle yan yana getiriyor. Subhan Allahi ve Buhendi, Subhan Allahil Azim diyoruz. Kelimetan, hafifetan, alalisan, alalisan, taqiletan, filmizan, habibetan ilah Rahman. Subhan Allahi ve Buhendi, Subhan Allahil Azim. Bu hamdihi, sonunda teberrük zikredilen Allah Resulunun beşaret kamzeden bir sözüm. İki kelime lisanı çok hafif. Mizanda çok ağır. Rahman'a çok sevimli. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Biz hamdı ve cenayyi yan yana getiriyoruz. Nimetin ucunda celalini görüyoruz. Ve celalin sivrilip sivrilip nimet haline gelmesini müşahede ediyor ve bir uçta subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim beraber müşahede ediyoruz. Ey Rabbel alemin, sen bize öyle vasî bir kalp ver ki azametine ait eşya ve hadiselerini anlatmak istediğin şeyi azametine uygun anlamaya muvaffak olalım. İşin sofasında sadece lafını etmekle kal kalmayalım. Kenzi mahfi olarak bilindiğin kalplerimize alabildiğine vüsat ihsan etmek suretiyle, Hakiki manasıyla tazim, tekbir, tebcil, tesbih ve takdisi kavramaya bizleri muvaffak eyle. Amin. Bütün eşya ve hadiselerin içine serpiştirilmiş tazim, tekrim, tahmid ve tepcilatı biz namazda ifade ediyoruz Rabbimize karşı. Allahu Ekber ifade ediyoruz. Öyleyse tekbir dediğimiz zaman namaz akla gelir. Mutlak zikir kemaline masruhtur. En mükemmel şekilde Allah'ın tazim edildiği ibadet namazdır. Tesbih dediğimiz zaman mutlak zikir kemaline masruhtur. Subhanallah yapmak istiyoruz dediğimiz zaman namaz akla gelir. Çünkü daha namaza başlarken Sübhaneke Allahümme ve bihamdik deriz. Rüküa başlarken Sübhane Rabbiyel Azim deriz. Başımızı rükü az olduğu yere korken tozlu topraklı yeri öperken alnımızı elin ayağının bastığı yerlerde dolaştırırken Sübhane Rabbiyel Ala deriz. Onun büyüklüğünü ve bizim hakaretimizi ifade etmek için kelime ararız. Hal ararız ki bunu ifade edelim. Büyük bir zat karşısında ona karşı kavli, fiili ve hali tazimatımızı nasıl ifade ederiz? Namaz işte bunu araştırmanın ifadesidir. Fakat formül Allah'tan gelmiştir Celle Celaluhu. Secdede de Sübhane Rabbi el-Ala Bütün bir namaza serpiştirilmiştir. Hamd de serpiştirilmiştir. Allahu ekber da serpiştirilmiştir. O kadar ki sanki biz eşya ve hadiseleri görüyoruz. Muhteşem ve baş döndürücü eşya ve hadiselerin dehşeti karşısında teneffüs ederken namazın her rüknünde Allahu ekber deyip yatıyoruz. Allahu ekber deyip kalkıyoruz. Allahu ekber deyip elpençe divan duruyoruz. Allahu ekber deyip yerlere kadar seriliyor kendimizden geçiyoruz. Dışta cereyan eden hadiselere bir cevap. Namütenahi nimetlere bir cevap. Sonsuz uzaklığımıza ve sonsuz yakınlığına bir cevap. Allahu Ekber Elhamdülillah ve Subhanallah. Onun için muhbir-i sadık bunları da bağlamıştır. Şiir gibi aheng içinde sözlerinde. Allahu Ekber Kebira. Velhamdülillahi Hamden Kefira. Fe Subhanallahi Bukreten ve Asila. Onun ağzı ve diliyle söylüyoruz. Ruhaniyetini şahsi manevimizin temsilcisi olarak bizimle beraber eylesin. <gülüyor> Şahsı arkasında durarak. Allahu akbar kebira. Velhamdülillahi hamden kethira. Ve subhanallahi mukfeten ve asila. Resul-i Ekrem'in içinde kabul eyle ya ilahe el alemin. Namaz, tesbih deyince anlaşılan bir ibadettir. Çünkü namaz, tesbihi en mükemmel şekilde ifade eder. Beş vakit namaz, en faziletli şekilde bu ağır vazifeyi üzerine almış ve bizi de bu şerefle serfiraz kılacak. Tesbihat, tazimat ve tekrimatla serfiraz kılacak. Miraç yaptıracak. Kalben ve ruhen Rabbin huzuruna alabilecek en büyük vesile veya vesilelerin en büyüğü. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ ve وَح۪ينَ تُسْبِحُونَ Sab akşamladığınız zaman, akşama girdiğiniz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam ve yaslı da Allah'ı tesbih edin. وَحِيْنَ tüsbihun sabah girdiğiniz zaman Allah'ı tesbih edin, tasim edin. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Siz değil sadece, bir siz değil sadece, her tarafta yüz bin gedaylarını da, bütün arzla sema gedayla dolu, gökler meleklerle dolu, arz abidlerle dolu, her tarafta hamd ve sema yükselmekte hepsi ona aittir göğün etekleri hamd ile sena ile dolu, yerin etekleri hamd ile sena ile dolu, deryada semek gökte melekel hamdülillah diyor. Siz sadece bu geniş senfonizmaya uymuş, dem tutmuş, bu ahengi bozmamaya çalışmış olacaksınız. وَلَهُ الْحَمْدُهُ السَّمَاوَاتِ Akşama girdiniz ibadet edeceksiniz, sabaha girdiniz ibadet edeceksiniz, ama bir siz değilsiniz. Velahlul hamdu fis ard. Gökte mabut, yerde mabut. Gökte mahmut, yerde mahmut. Gökte memduh, yerde memduh. Gökte maksut, yerde maksut. Allah'tır celle celaluhu. Bütün alem bir kesilmiş Allah'ı tesbih, tahmid ve takdis etmektedir. Ve ashiyan ve Akşama döndüğünüz zaman, akşama doğru teveccüh ettiğiniz zaman, akşamın önünde ustayı kılarak salatı ustaya eda ederek, ikindi namazını da kılarak yine Rabbinize teveccüh edin. Ve Öğlen namazında öğlene girdiğiniz zamanda yine Rabbinize ibadet edin. Ayeti kerime bize 5 vakit namazı kucaklamış olarak geliyor. Beş vakit namazın tekeffülüyle geliyor. Nafi İbn Ezrak İbn Abbas'ın tilizlerinden, Katada ve Mücahid İbn Abbas'tan Kur'an-ı Kerim'i birkaç defa dinlemişlerden, İkrime İbn Abbas'tan Kur'an-ı Kerim'i dinlemişlerden, Resul-ü Ekrem'in tefsir anlayışını Kur'an'dan anladığı şeyleri İbn Abbas'tan almış olanlardan. Nafi ibn i diyor ki i̇bn Abbas'a sordum. Beş vakit namaz Surani Kerim'de anlatılıyor mu? Bana bu ayeti okudu. Fesübhanallâhi hîne tümsun dedi. Allah'ı tesbih edin. Buradaki tesbih namazdır, mutlak zikir kemaline masruftur. Tümsun deyince akşama girdiğiniz zaman, akşam ve da Allah'ı tesbih edin. Veya biz tesbih ederiz. Veya ey şanı yüce Rabbimiz seni tesbihü takdis ederiz akşama girdiğimiz zaman. <gülüyor> Sabah da Rabbimizi tesbih ederiz veya tesbih ederler. Gökte yerde hamd ona ait. <gülüyor> akşama doğru ikindi vaktinde ve öğlen vaktinde de Rablerini tesbih ederler veya tesbih ederiz. Beş vakit namaz Kur'an-ı Kerim'de bu ayetle anlatılır der i̇bn Abbas. Sadece i̇bn Abbas değil, pek çok sahabi bu ayeti i bu manayı anlamışlardır. Hadis-i şerifler bu meseleyi sarih olarak anlatır. Ama Kur'an-ı Muğzul beyanın ayetleri içinde bu mesele anlatılmış mı? Ben ona dikkati çekmek için bunun üzerinde durdum. اِنَّ salate كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْكُوتًا Evvela bu ayet gösteriyor ki namaz vakit ve vakit kılınacak. Namazın vakitleri var ama sayısını söylemiyor. Bakara sure-i celilesinde Siz deyin ki okuduğunuz ayette dört vakit geçiyor. Bakara sure-i celilesinde beş vakit namaza veya namazlara devam edin diyor. Hafizu ala salavatı. Üçten az değil cemih. Hafizu ala salavat namazlara devam edin. Halbuki bu ayette gördük dört tane vakit zikrediyor. Fakat bu dört vakit içinde biz birisini akşam ve yatsı dedik. Sahabe öyle anlamış. Resul-i Ekrem'den öyle duymuş öyle naklediyor. Namazlara devam edin hususiyle orta namaza. 4'ten sonra namazın orta olması, bir orta namazın bulunması için iki tarafta aynı ağırlıkta şeyin olması lazım. Yani ikindi salatı usta olabilmesi için kendinden evvel sabah öğlen olması lazım. Kendinden sonra da akşam yatsı olması lazım ki orta namaz olsun. Salatı ustanın ikindi namazı olduğuna dair ise sahihinde bir sürü hadis var. Ez cümle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hendek vakasında. O gün içinde akşam ve yassı yıkılamamışlardı. Muharrabenin şiddet ve dehşetinden imkan bulamamışlardı namaz kılsınlar. Beni Kureyze'ye doğru döndüklerinde Allah Resulü şu duayı yapıyordu. Dua mı beddua mı duyduğunuz zaman anlayacaksınız. اَللّٰهُمَّ <gülüyor> مَنْ حَبَسَنَا عَنِ الصَّلَاتِ الْوُسْتَ فَمْ لَأْ بُيُوتَهُمْ نَارًا وَقُبُورَهُمْ Ey Allah'ım, bizi salat ustadan vustadan içindi namazından alıkoyanların evlerini ve kabirlerini ateşle doldur diyordum. Namaz o kadar mühimdi ki, harp meydanında kital ve cidaze bulunurken onu terk ettiğinden dolayı daidar olmuş ve bu işe sebebiyet veren beni, Kureyza Yahudilerin ellerini kaldırmış, Allah'ın evlerini, yurtlarını, yuvalarını, kabirlerini ateş doldur diye beddua etmiştim. Kim? Rahmeten lilâlemin olan Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselam. dua dua yalvaran, beddua etmeyen, tel Amin demeyen, insanlığın felaketi için gelmeyen, rahmetle gelen, Rahmetle yaşayan, rahmetle tebliğ eden, rahmeten lil sözüyle serfiraz bulunan ümmet-i marhumanın piştarı, tecessüm etmiş rahmet olan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam. İmla biyutuhum ve kuburuhum naram. Evlerini ve kabirlerini ateş dolduruyor. Niçin? Salat-ı vusta kaçırıldı. Gün parçalanamadım. İçinde de Rabbete ve cüh yapılamadı, miracın bir cüz'ü eda edilemedi. Hiçbir mazereti olmadan salatı ustayla beraber ulasını ve uhrasını terk edenlere veyl olsun. Bu hırpani, bu yıkık gönülleri Allah ihya eylesin. Kirli alınları, paslı vicdanları, hakkı duymayan mürde gönülleri, Allah ihya eylesin. Beş vakit namazı sahabin sahabinin müfessiri hususıyla hibrül ümmü olan İbn Abbas bu ayeti kerimeden çıkarıyor, istimbat ediyor. Hadisi şeriflere gelince binbir sarahat içinde beş vakit namazı anlatırlar. Miraç'ta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, beş vakit namazın ümmetine farz kılıldığını, Buhari ve Müslim gibi kitaplar kaydediyorlar. Yahudilerin elli vaktine bedel, daha evvel gelmiş yaşamış ümmetlerin elli vaktine bedel, beş vakit eda edildiği zaman elli vaktin sevabını alacağımız beş vakit namaz, beş vakit olarak, Miraç'ta farz kılındığını muhbir-i ifade buyuruyor. Buhari, Müslim, Kur'an'dan sonra muteber kitaplar kaydediyorlar. Sahih hadis ifade ediyor. Beş vakit namaz müminin tapısında akan bir çay gibidir. Günde beş defa o çayın içine dalar, çıkar, yıkanır, üzerinde kir kalır mı? Hayır ya Resulallah, kir kalmaz. Aynen öyle de beş vakit namaz, günde içine arınmak, yıkanmak için daldığınız bir nehir gibidir. Maddi ve manevi üzerinizde kir bırakmaz. Abdestle zahiri taharete dikkat ettiğiniz gibi, kalbi teveccühle, iç bütünlüğüyle, içinizi temizlediğinizden sizde kir kalmaz maddi manevi. Aynen öyle arınmış ve temizlenmiş olursunuz. Beş vakit namazı sarahaten ifade buyuruyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Sahil gelip soruyor, ''Ya Resulallah, namazı nasıl kılacağım?'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermiyor. Biliyor ki namazı nasıl kılacağını bilmeyen bir kimse nasıl kılınacağını da bilemez. Sabah fecir tülü edince Bilal'e emrediyor. Müslim-i Şerif neseyi Ebu Davut'ta görüyoruz. Bilal'e emrediyor, ezan oku diyor. Çok defa ezan oku, sözünü erihna Bilal. İçimize su ser, ferahlandır biraz bizi derdim. Erhna ya bilal, Allahu ekber <gülüyor> derken içimize su serpiliyor. Aşhedu an la ilaha illallah derken içimize su serpiliyor. Müminin içine su serpiliyor. Aşhedu anne Muhammede Resulullah derken ferahlanıyoruz. Heyyalas <gülüyor> salah derken uçuyoruz. Heyyalal <gülüyor> falah derken falah kavuşmuş havasını iktisap ediyoruz. Allah büyüktür derken, haşyetin ve heybetin verdiği sevimlilik içinde, Rab'be sığınmanın sevimliliği içinde, ayaklarımız kamçılıya kamçılıya fakat bir huzur içinde Rabbimize doğru koşuyoruz. Erihna ya Bilal, münafık duyunca tedirgin oluyor. Nereden bu ezanlar böyle sabah uykumuza dokunuyor, rahatsız ediyor diye tedirgin oluyor. Mü'min erihna ya Bilal diyor. Münafık aman okunmasın ısrarında bulunuyor. Erihna ya Bilal. Fecir tülü diyor. Erihna ya Bilal. Ezan oku bize. Ezan okunuyor. Sahile resul Ekrem nasıl ve ne zaman namaz kılacağını gösterecek. Fecir tülüğü ile resul Ekrem namaz kılıyor sabah namazını. Cemaat de namaz kılıyor. Güneş öğlen zevale gelince yine ezzin ya Bilal. Ezan oku Bilal. Allah Resulü öğlen namazını kıldırıyor. Gölgeler iki misli fe'i zevalı geçiyor. iki misli. İkindi vaktinin girdiği kanaat oluyor. Sail güneş batmak üzere diyor. Allah Resulü ferman ediyor. Ezzin ya Bilal. Ezan okuyabiler, Bilal. Allah Resulü ezan okuturuyor ve namaz kılıyor. Güneş batıyor, şafak atıyor. Beyazlık gidiyor, yerini kırmızılık alıyor. Ez ya Bilal diyor. Kırmızılık batıyor, yassının vakti giriyor. Ez ya Bilal diyor. Beş vakit namazı kıldırıyor Bedeviye. Ertesi gün fecir türlü edince Bilal'a ezan okutturuyor ama öyle namaz kıldırıyor ki sabah namazını. Namaz bitince güneşte doğuyor. Ertesi gün de öyle ezan okutturuyor ki öğlen namazı bitince ikindi ezan ikindi vakti giriyor. Öyle ikindi ezanı okutturuyor ki güneş kıpkırmızı gezilmiş batmaya doğru meyletmiş. Öyle akşam ezanı okunduruyor, okutturuyor ki akşamı kıldıktan sonra biraz sonra yattı okunuyor. Öyle yattı namazı kıldırıyor ki gecenin üçte biri geçmiş ve ferman ediyor. İşte namaz, dün kıldırdığım namazlarla bugün kıldırdığım namazlar arasındaki vakittir. Müslim, Nese'yi ve Tirmizi de aynen Cibril'in kendisine bu vakitlerde imamet yaptığını Resul-i Ekrem kendisi anlatıyor. Cibril geldi Rabbim'den, beş vakit namaz kılmakla Rabbim beni memur kıldıktan sonra geldi. Beş vakit namazı kılacaksın dedi, bana geçti imam oldu. Namazın işte birinci gün sabah namazını erken kıldırdı. İkinci gün güneşten biraz evvel kıldırdı. Birinci gün öğlen namazını erken daha zevalde iken kıldırdı. Veya zevalden az sonra İkinci gün ikindiye doğru kıldırdı. Birinci gün ikindiği asr da kıldırdı. İkinci gün güneş batmadan biraz evvel kıldırdı. Hakeza. Bizim kıldığımız gibi akşamı yatsıyı iki vaktin arasını göstermek suretiyle iki vakitte kıldırdı. Namazın vaktini bana talim etti. İnna salate kanet alel mu'minina kitab mevku ta. O gün bugün Fahri Kainat Efendimizden günümüze kadar beş vakit namaz Resul-i Ekrem'in talimi içinde onun kıldığı namazlar arasında vakit olarak kararlaştırıldı but buldu ve farz oldum. Beş vakit namaz nasıl mühim? de vaktinde kılmak o kadar mühimdir. Dikkat edin ve unutmayın. Namaz kılmak farzdır. Vaktinde kılmak da farzdır. Namazı terk haramdır. Vaktinden geriye bırakmak da haramdır. Öğlen de kılınacak. İkindi ikindi de kılınacak vaktinden sonra değil haram irtikap etmiş olursunuz. Resûl-ü Ekrem'in tespit buyurduğu sınırlar içinde kılacaksınız. Önünü ve sonunu gösterdiği sınırlar içinde kılacaksınız. Vaktin içinde kılmak en faziletli ameldir. Sahabi Resul ü amellerin faziletlisini sorduğunda üç şey sayar bunlardan bir tanesi vaktinde namazdır. اَفْتَلُ الْعَمَلِي اَصَّلَاتُ لِوَقْتِهَا وَيَا اَعْمَالِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ Amelin en faziletlisi vaktinde namazın eda edilmesidir. Vaktin namazla nurlanmasıdır. Vaktinizin namazla nurlanmasıdır. Vakitte sizin nurlanmanızdır. İkincisi anne ve babaya iyilikte ihsanda bulunma. İtaat şuuru içinde bulunma. Üçüncüsü Allah yolunda cihad Allah yolunda cihad etme. Cihadın nereye gittiğini görüyor musunuz? Birincisi vaktinde namaz kılma. İkincisi anne ve babaya itaat etmem. Üçüncüsü cihad etmem. Cenab-ı Hak bu üç büyük vazifeyle bizi serfiraz kılsın. Aziz eylesin inşallah. Başka bir defasında şöyle buyurur Resul-i Resul-i Ekrem. Hel tederun ma yakulu Rabbukum? Galu Allahu ve Rasulu Alim. Rabbinizin ne deyip ne kesip ne biçtiğini biliyor musunuz? Allah ve Resulü bilir dediler. Ya Resulallah. Ne bilelim Allah'ın ne dediğini? Allah Resulü şöyle buyurdu. Rab şöyle diyor. Mellem yu salliha illa vaktiha. Adkaltul cennete. وَمَنْ لَمْ يُسَلِّيهَا وَيَا وَمَنْ يُسَلِّيهَا وَيَا وَمَنْ صَلَّيهَا بِغَيْرِ وَقْتِهَا اِنْ شِئِتُ عَدَّبْتُ وَا اِنْ شِئِتُ رَحِمْتُ اَوْ كَمَافَارُ Namazı vaktinde kılanı cennete korun. Vaktinde kılmayı hassasiyet göstereni cennete korun. Ama vaktinin dışında kılanlara gelince ben bilirim. Dilersem azap ederim, dilersen merhametine masar ederim, affederim. Namazı vaktinde kılanı cennete korun. Namazı vaktinde kılmazsa yani günahı ı Onun için diyor, inşa ve inşa azzebe. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Cenab-ı Hak bizi affetsin. Allah bizi azaptan muhafaza buyur. Muhterem Müslümanlar. Beş vakit namazın beş vakta veçhi tahdisi. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ifadesi içinde manasını göstermek için, manasını bulduğuna dikkatinizi çekmek için, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle tekefül altında bulunduğunu göstermek için bu ayet ve hadislerin tahlilini yapmaya çalıştım. Halbuki bu mevzu bitirirken size verdiğim söz arasında beş vakit namazın beş vakte veç üzerinde, naklen kısmen hikmeti faydası üzerinde, ruha-i veren hususlar üzerinde durmayı söz vermiştim. Cenab-ı Hak ne yapayım? Vakit gelmeden mevizeyi kesemem. Beş vakit namaz, beş vakta tahsis edilmiş. Beş vakit namazda insan, kainat ve kulluk üçlüsünün iç içe girdiğini müşahede ederiz. Beş vakit namazda kainat kitabı, onun küçük bir misali insan, onun tercümesi olan Kur'an ve Kur'an'ın hulasası olan Fatiha, iç içe bir vahidin üç yüzü olarak yan yana geldiklerini müşahede ederiz. Beş vakitte kul, kainatın misali müseggeri, kainatın tercümesi olan Kur'an, Kur'an'ın hulasası olan Fatiha ile Rabbinin huzurunda el pençe divan durur. Hulasa olan insan, Hülasa olan Kur'an, Kur'an'ın hülasası olan Fatiha ile kulluğun hülasası olan namazı eda etmeye çalışır. Yani namaz, hülasaların iç içe girişinin ifadesidir. Kainatta ne varsa insanda vardır. İnsan şerh edilmiş, kainatın bir fihristidir. Esmai ve sıfat-ı İlahi adına şerh edilmiş kitabın fihristidir insan. Bütün avalin insanda pünhandır. Bütün cihanlar insanda matvidir. Bütün kainat satır ve satır insanda yazılmıştır. Yasin lafzında Kur'an'ın yazıldığı gibi yazılmıştır. Dakik bir göz kainatı insanda okuyabilir. Kainattaki manaları insanda görebilir. Aynen öyle. Bütün kitapların hulası Kurandır. Tevrat, İncil, Zebur, Kuranda hulası edilir. Suhuflar Kuranda hulası edilir. Geçmiş peygamberlerin, evliyalarının, gönül heyecanları ve ilhamları Kuranda hulası edilir. Kuran bir kütüphane'nin veya kütüphanelerin hulasasıdır. Kur'an da aynı zamanda Fatiha'da hülasa edilir. Onun dersine herkes dikkat çekmiş, Fatiha'nın ders ve tefsiriyle huzurunuza çıkan mevizeciden tefsirciye kadar size ciltlerle kitap takdim etmiş ve hakikaten Fatiha'nın Kur'an'ı hülasa ettiğini göstermeye çalışmışlardır. Kur'an'da da Fatiha hulasa edici bir kitap haline gelir. Bütün Kur'an'ın muhtevasını ifade eden bir dil haline gelir. Biz bütün hissimizle, takdis duygumuzla, tesbih duygumuzla, hamd duygumuzla ve tekbir duygumuzla namazı bu hava içinde eda etmeye çalışırız. Kur'an'ın hülasası Fatiha ile kulluğumuzu Allah'a takdime çalışırız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin deriz. Çünkü inanmışız buna. Bir noktaya dönüp dikkatinizi yeniden istirham edeyim. İsterse tesbih olsun, isterse hamd olsun, isterse tazim olsun. Biz bunları kalbi, kavli, hali ve fiili görüyoruz. Yani üç bütün halinde el alıyoruz. Üç bütün halinde müşahede ediyoruz. Evvela kalp. Kalpte bir heyecan, kalpte bir duygu, kalpte bir izan halinde belirecek bu manalar. Biz eşya ve hadiselere baktığımız zaman duyuyoruz bunu. Ve sonra dile getiriyoruz bunu. Lisanımızda söylüyoruz. Yerine göre cemaline karşı elhamdülillah diyoruz. Yerine göre celaline karşı Allahu Ekber diyoruz. Veya Subhanallah diyoruz. Nimetlerine karşı hamd ediyoruz azametine karşı ya tesbihde veya tazimde bulunuyoruz. Ve sonra yalan çıkmamak için fiilimizle de bunu ispat ediyoruz. Söyledik bunu Rabbimiz. Münafık değiliz, mescide gidiyoruz. Yüzümüzü yere koymak suretiyle dediğimizi mühürleyeceğiz inşallah. Oroçla ağzımıza mühür olmak suretiyle bunu temhir edeceğiz inşallah. Gece sıcak döşeği terk edip ayetine alnımızı öptürmek suretiyle imzalayacağız bunu inşallah. Halimizde de bunu göstereceğiz. Zira dil kalbin tercümanı, efal dilin bürhanıdır. Kalbinde temizlik varsa dilde mana bulacaktır dilinde dediğin şeyde doğruysan hareketlerinle onu bürhanlaştıracaksın. Bu üç şeyi birbirinden ayırmak mümkün değildir. Biz bu hava ve bu eda içinde, Cenab-ı Hak bu hava ve bu eda içinde edaya muvaffak kılsın. Kainatın hulasası olan varlıklar olarak, Kur'an'ın hulasası Fatiha ile ve Kur'an'la, İbadetlerin hulasası olan namaz miracıyla Rabbimizin huzuruna geliyoruz. Böylece kainat matvi bir kitap halinde biz de mahkez buluyoruz. Biz zifirist halinde kainatı ifade ediyoruz. Beş vakit namaz kainatın minyatör aleminde bölünmüş parçaları. Büyük alemdeki zamana adeta denk o ağırlıkta parçalara bölünmüş şekli. Ve bütün kitapların hülasası, Fatiha ile biz kulluğumuzu ifade ediyoruz. Bunu daha amik, daha anlaşılır biz dille ifade etmek için şöyle diyelim. Arz ettiğim gibi nakleni siz duymadınız belki. Naklen dedim, bu naklen, naklen yayın. Beş vakit namazın beş vakte veci tahsisini anlatırken naklen dedim bir saat tasavvur edin. Bu saatin aşire sayan ibresi var, samine sayan ibresi var, sabi ay sayan ibresi var. Biliyor musunuz bunları? Saniyeyi biliyorsunuz. Saniye sayan ibresi var, dakika sayan ibresi var, saat sayan ibresi var, hafta sayan ibresi var, ayı gösteren ibresi var, seneyi gösteren ibresi var. İsterseniz büyütün, Beşerin ömrünü gösteren ibresi var. Kainatın ömrünü gösteren ibresi var. Masivanın ömrünü gösteren ibresi var. Gün olacak ki, bu ibrede tık diye bir kere atacak, miadı olacak? Kullü men aleyha fân ve yabgâ vechu rabbike zülcelâli vel ikram. Nimenil mulkul yâvm lillahil vahidil kahhar sırrı tecelli edecek. Bütün saatler duracak. İşleyen her şeyin tık takı kesilecek. Sadece biri konuşacak. Biri duyacak ve biri dinleyecek. Biri hükmedecek. Biri kesecek, biri bi biçecek. Sadece hay ve kayyum olan Allah baki kalacak. Ona nispetiniz, nispetinde ona bağlılığınız nispetinde meçhul bir keyfiyetle belki varlığınızı sürdüreceksiniz. Zira siz ondan geldiniz ona döneceksiniz. Keyfiyeti meçhul nasıl bir avdet ve olursa olsun ona bağlılığınız nispetinde varlığınızı devam ettireceksiniz. Öyleyse sadece o var. Belki o deme bir müşahit şahit olsa o da fanteistler gibi La mevcude illa diyecek. Senden başka mevcut yoktur. Senden başka varlık yoktur. Şahadetinde bulunacak. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri gerçek tevhide bir ilah buyursun inşaallah Teala. Saat tasavvur ediyoruz. Aşiresinden, saminesine, sabiasine, tasiasine, neyse, sadisesine, hamisesine... Rabi'asına, saniyesine, dakikasına, aşiresine falan saat tarif ediyoruz. Saatin nasıl ibreleri vardır, birbirini gösterir. Saniye sayan hareket edince katiyen anlarız ki dakika sayan, dakikayı gösteren ibre de hareket ediyor. Dakikayı gösteren ibrenin hareket ettiğine kanaat getirince katiyen deriz ki akrep de hareket ediyor. Yani saati gösteren de hareket ediyor. 24 saatte bir kere tık diyatan, 24 saati gösteren ibrede hareket ediyor demektir. 24 saati gösteren ibrenin 24 saatte bir hareket ettiğini görünce haftayı gösteren ibrede hareket ettiğine inanırız. Haftayı gösteren ibreyi görünce anlarız ki ayı gösteren ibrede hareket ediyor. Buraya kadar herkesin kolunda bir saat var. Seneleri gösteren saatler de olabilir. Beşşerin ömrünü gösteren saat de olabilir. Seneyi tık diye atmakla gösteren bir ibrenin mevcudiyetine şahit olduğumuz zaman... ...insan ömrünü gösteren bir ibrede vardır, o da hareket ediyordur, kanaat içimizde hasıl olur. Böyle bir saat tasavvur edin. Kainat Allah'ın böyle bir saatidir. Eşyalı hadiseler bir sel gibi akarken... Böyle bir makina böyle bir saat halinde güm güm diye işleyerek hareket etmektedir. Bütün kainat böyle bir saattir. Ama kainat öyle büyük bir saattir ki insanın kolundaki saat veya insanın ömür saati ona nispeten çok küçük kalır. Mesela sizin günleriniz bu saatin saniyeleridir. Sizin 24 saatiniz bu saatin bir dakikasıdır. Belki ayınız bir dakikasıdır. Sizin bir seneniz bu saatin belki bir saatidir. Sizin bir gününüz bu saatin belki bir ömrü beşeridir. Meseleyi daha küçükleştirelim. Saniyeler gece ve gündüz olsun. Dakika sene olsun. Saatler insanın ömrü olsun ve ondan sonra tabakatı ömrü beşer de o saatin 24 saati olsun. Bir gün 24 saatlik bir gün bitiversin. Kainat Allah'ın böyle bir saatidir. İnne zamana kadis tedare sahih hadisiyle Resul Ekrem va da hutbesinde anlatırken zamandaki bu ince sırrı anlatıyordu bize. Makro alemde büyük bir düzen hareket etmekte. Güm güm diye bir saat işlemekte. Fakat aynı zamanda norm alemde de bir saat müşahede edilmektedir. İnsanlık aleminde de bu saatin geçerlik bir yönü vardır. Gün gelecek ki siz kolunuza bir saat bağlayacak, daha küçük parçalara ayıracak, normal alemi dahi parçalara ayıracak, bunda dahi küçük parçaları müşahede edeceksiniz. Zaman Rabbin yarattığı heyyete avdet etti diye buyuruyordu Allah Resulü. Nesih yapmak suretiyle müşrikler Muharrem ayını kapsetmek, onun içinde dahi haram işlemek için bir ay her sene yiyorlardı. Veya beş on senede bir ay yiyorlardı, her sene birkaç gün yiyorlardı. Zaman böylece yanlış bir raya girmişti. Yani bizim alemimizdeki zaman makro alemdeki zamanın yürüdüğü zamandan, raydan çıkıvermişti. Resul-ü Ekrem geldiği zaman iki ayrı zaman hareket ediyordu. Bir Allah'ın kurduğu saatin zamanı. İki beşerin günler, aylar halinde icat ettiği zaman, yanlış zaman. Bu zaman 36 senede bir veya 24 senede bir yine doğru raya geliyordu. Fahri Kainat Efendimiz 20 senelik nübüvvet hayatını kemal ettiği zaman Veda hutbesinde Zaman yeniden doğru raylarına oturmuş. Büyük alemdeki zamana mukabil küçük alemdeki zaman ahenk içinde çarpan bir kalp halinde işlemeye başlamıştı. İnnezzamane kadistadare derken Allah Resulü bunu anlatıyordu. Yani bizdeki zaman büyük alemdeki zamanı hatırlatır. Yani bizdeki zaman kavrayışı ilahi alemdeki zaman kavrayışını hatırlatır. Küçük alemde, saniyelerde, aşirelerde, dakikalarda zaman, büyük alemde, saatlerde ve günlerdeki zamanı hatırlatır. Bu dakik sır içinde beş vakit namazın taşıdığı ağırlığı, heybeti, azamet ve celaleti görmek lazım. Büyük alemde bir zaman cereyan ediyorsun. Bu zamanın ucu incele incele bize kadar geliyor. Hatta bizim zamanın küçük parçalarına kadar iniyor. Bir ok gibi. Adeta geniş bir hat halinde, mekanda deliren zaman hattı, itibari hat, ucu bize dayanıncaya kadar inceliyor. Biz onda saatler, dakikalar, saniyeler ve aşireler görüyoruz. Hatta bizim alemimizin verasında bizi aşan, daha küçük alemde bu o kadar inceliyor ki, Atomlar aleminde biz onu ahşireler içinde, tahsialer içinde müşahede ediyoruz. Elektronların çekirdeğin etrafında dönüşü meselesi bahis mevzu olunca bizim kolumuzda kullandığımız saat, zamanı gösteren saat bunu ifade edemeyecektir. Nasıl elektronların harekatında kolumuzdaki saat çok büyük bir şey kalıyor. Öyle de zamanımızı ayarladığımız saatler, günler ayın takvimciliği içinde veya güneşin devran ve cevelan içinde meydana gelen zaman makro alemdeki zamana nispeten çok küçük bir şeydir. Aşireler ve tasialar durumuna düşer. Ama ne olursa olsun aşiret tasi eden haber vermektedir. Tasiya dikkat edin, samineden haber vermektedir. İla saniyeden haber vermektedir. Saniye dakikadan haber vermektedir. dakika saatin haberini getirmektedir. Saat günün beşaretiyle gelmektedir. Gün ayın müjdesini taşımaktadır. Ay seneye ait bir şeyleri terennüm etmektedir. Sene ömrü beşerden haber vermektedir. Bunlar birbirine bakmaktadır. Hareket eden küçük ibre, en süratli ibre, büyük ibrelerin hareketinden haber vermektedir. Öyleyse kolumda hareket eden saniyeye baktığım zaman samanyolu içinde dönen güneşi görüyorum ben. Adım adım feleğin benim ecel çarkıma yaklaştığını duyuyorum. Tabakatı beşer ömrünü kurcaladığını müşahede ediyorum. Güm güm diye atan kainat kalbinin duyacağını duracağını duyuyorum. Her şeyin biteceğini müşahede ediyorum. Küçük dairedeki hareket, bütün bir hareket mevzunda bana fikir veriyor. Küçük dairedeki seyir ve seyir ikmal, bir gün kainatın seyrini ikmal edeceğini haber veriyor. Öyleyse fecir bize ne anlatıyor? Öğlen ne anlatıyor? İkindi ne anlatıyor? Akşam ne anlatıyor? İmkanın el verdiği nisbette onu görelim. Sabah namazına girdiğimiz zaman fecir, fecrin tülüğüyle biz neyi düşünüyoruz? Yeni bir gün doğdu, gün doğdu. Çocukken bağırırdık, gün buralara bulut dağlara, yeni bir gün doğdu. Yeni bir gün doğarken doğacak aydın bir günün beşaretini taşıyor. Aynı zamanda biz de böyle bir gün gibi doğmuştuk. ...anne karnına düştüğümüz günden haber veriyor. Kainatın yaratılmasında altı gündeki ilk günden haber veriyor. Zira büyük saate doğru tırmandıkça belli bir şeritten... ...biz başımızda doğan bir günün fecrinden... ...kendi doğmamıza bu saatin ayrı bir ibresi olan ömrümüz içinde anne karnına düşmemiz anına intikal ediyoruz. Ondan kainatın doğduğu ilk güne intikal ediyoruz. Altı günde kainatı yaratan Hazreti Allah'ın yaratmada ilk gününe intikal ediyoruz. O İbra'nin de hareketine tezayi yoluyla intikal ediyoruz. Ve Allah'ın bu günü yaratmasında bizi yaratmasında Kainatı yaratmasında mahlukatın eteklerini nimetlerle doldurmasına karşı hamd etmem. Bize kurbiyeti cihetiyle hamd etmem. Uzaklığımız cihetiyle teslih etme. Bu büyük icraatı yapması adına tazim etme Allahu Ekber deme adına. Sabah namazını kılmak nasıl vaktinde eda edilen bir ibadettir? Düşünün ve anlayın. Öğlen namazı neye bakar? Günün kemale ermiş anına. Bir gün ağacın başında meyve verme seviyesine gelmiştir. Daha neye bakar? Benim ömür ibremde delikanlılık çağına. Güneş zeval vaktine geldiği zaman. Daha neye bakar? altı günün son gününde yeryüzünde Adem babamız ilk Nebi'nin meydana gelmesine, mahlukatın manasının anlaşılacağı eyyam ve hengamın başlamasına, Adem denen mücessem iradenin eşyalı hadiselerin manasını anlayacağı zamanın başlamasına, Saniyeden başlıyor, dakika derken, daha büyüklere, saatlere, günlere, tabakat ömrü beşere intikal ediyor ve bunları görüyoruz. Bütün bunları takattir ve tezekkür içinde, bizim delikanlığımızdan, günün kemale ermesine, günün kemale ermesinden, kainattaki günlerin kemale ermesine kainattaki günlerin kemale ermesinden Adem meyvesini semere vermesine Adem'in hazreti Allah'a muhatap olma nimetine kadar hamd etmek için öğlen vaktinde Rabbimizin huzuruna gelmem. Adem babanın yaratılmasından şu günün öğlen vaktine gelmesine kadar eteklerimizi nimet cevherleriyle dolduran Allahımız sana hamd etmek için öğlen namazını kılmaya geldik. Bu ulu icraatını tazim etmek için öğlen namazını kılmaya geldik. Sonsuz kurbiyetini ve sonsuz uzaklığımızı ifade etmek için Subhanallah diyerek senin huzuruna geldik demek vaktinde, mevsiminde mahsi hikmet ve maslahat bir ibadet edasıdır. Allah edaya muvaffak kılsın. İkindi namazı. İkindi namazı insanın ihtiyarlık anına delalet eder. Beşerinde ihtiyarladığını tam en olgun haline geldiğini gösterir. Aynı zamanda fahri kainat efendimizin asrına delalet eder. Ve bütün bu ettiğim şeyler hadislerle ifade edilmiştir. Ben onu da düşünmüştüm arz etmeyi. Fakat vakit müsaade ederse artı edeceğim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben ikindi güneşiyim buyurur. Buhari ve Müslim'de geçmiş ümmetlerin durumunu anlatırken bir cemaati Allah öğlene kadar çalıştırdı sabahtan. Bir cemaati öğlenden ikindiye kadar çalıştı. Bir cemaati de ikindiden akşama kadar çalıştırıyor. İkindiden akşama kadar çalıştırdığı bu dar aradaki cemaate diğerlerinden daha fazla ihsanda bulunacak. Diğerleri diyecekler ki ya Rabbi biz bu kadar çalıştık bunlara verdin ihsanı. O benim fazlımdır dilediğime fazlilla ihsanda bulunurum buyuracak. Veda hütbesinde güneş batmak üzere hütbesini irade ederken bunu söylüyordu. Asr-ı saadet beşerin zavale doğru dönüşünün habercisidir. Resul-i Ekrem peygamberlerin sonuncusu olma itibariyle belli ki beşerin ömrü az kalmıştır. İşte tabakat ömrü beşerde. Bizim başımızda zuhur eden ikindiyle beraber, başımızda zuhur eden beyaz tüylerin haber vermezsi sayesinde anladığımız ihtiyarlıkla beraber asr saadeti haber veren beşerin ihtiyarlı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tüluhu ve grubu bir sürü hadiseden haber veriyor. Bu birbirine muttasıl hadiseler ve vakalar karşısında ister bir hüzünle telahef ve teessüfle Rabbimizin huzuruna gelelim. İstersek bu azim ve cesim icraatı alkışlamak üzere Rabb'in huzuruna gelelim. İstersek resul Ekrem'in büyük bir nimet olarak bize takdim edilmesine hamd etmek için gelelim. İsterse beşerin ömrü az kaldı. Ahirete intikal ve irtihal edip Rabbin nimetlerinden istifade edeceğiz. Neşvesi için de Rabbin huzuruna gelelim. Bu manaları ifade eden ikindideki asırdır. Vel asli innel insâne Lafi hus suresinde bir ihtimalle bu zamana yemin edilmektedir. Hafizu ala salavati ve salatın ustada bu namaz üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır. Bu namaz kaçırıldığından ötürü Allah Resulü bunu kaçırmaya vesile olan beni Kureyze Yahudilerine beddua etmektedir. Kabirlerini ve evlerini ateşle doldur demektedir. ikindi namazı. Bu manadaki bir ikindi namazını kılmak ruha inşirah vermek dönen dolapların manasını anlamak eşya ve hadiselerin içine nüfuz etmek bir arı gibi olup biten şeylere konmak ve marifet üzmeleriyle kalkmak bu şuur içinde bunu eda etmek mahz hikmet ve maslahattır Allah edaya muvaffak kılsın akşam vakti girince bir gruptur o o gün güneş batıyor ibre atıyor demektir ayrı bir zaman dilimine giriyorsunuz siz neden haber veriyor bir günün ölümünden 24 saatlik gün ölüyor aynı zamanda hemen intikal ediyorsunuz sizin ölümünüzden haber veriyor bir gün sizde bir tabuta konacaksınız bir musallaya bindirileceksiniz bir cansız atla taşınacaksınız. Başınıza bir çift taş dikip nişan edecek. Kavim, kabile ve kardeş herkes çekip gidecek. O nişanla sizi bırakacaklar. Buna intikal ettiriyor. Ve sonra harıl harıl bir can çekişmesi için de arzın harıltılarına dikkati çekiyor. O da vefat ediyor. Güneş batarken doğan her şeyin grubunu haber veriyor. Saniyenin hareketi, saatin hareketini haber verdiği gibi günün batışı bir gün güneşin ve sistemlerin batışının haberini getiriyor. Sistemler karma karışık olacak. İde şemsu kuvvet ve iden nücumun kaderat sırrı zuhur edecek. Bugün güneş battığı gibi bir gün bütün bütün batacak. Bugün bir yıldız gurup ettiği gibi bir gün bütün yıldızlar darbağı kopmuş tesbih tanesi gibi dökülecek. Ve bu azim ve cesim icraatı hatırlatıyor akşam zamanı. Sen bu dehşet ve hayret içinde, teselli ve tenefüs için, daydar olan kalbine huzur sertmek için, ruhuna işirah getirmek için, ...bunu tekaffül eden akşam namazına koşuyorsun. Kıyamet koparken de Rabbine seğniyorsun. Küreleri birbirine katıp karıştıran Rabbinin... ...bu azim ve cesim icraatı karşısında... ...Ona sığınmadan başka çare biliyorsan söyle dinleyelim. Öyleyse güneş grubunun ve akşam vaktinin... ...sana hatırlattığı bu azim ve cesim hadiseler karşısında yapacak tek şey yine ubudiyet neşvesi içinde gönlüne inşirahsetmek için erihnaya bilal sesine icabet ederek mescide koşacak faraha ereceksin alnını yere koyup huzuru kazanacaksın Rabbine kulluk yapacak gerçek saadet elde edeceksin işte bu hava içinde akşam namazını kılmak ne kadar insan için saadet bahş, saadet ağver bir ibadet olduğunu düşün anlayacaksın. Anlamıyorsan bir şey anlamıyorsun demektir. Yastı vakti girince, akşamın yalancı ve doğru şafağı da batmıştır. Güneşe ait hiçbir emara kalmamıştır. Artık arkaya bıraktığın günün mevcudiyeti hakkında... Sana fikir verecek hiçbir şey yoktur. Zira gün gittikten sonra izini ışıklık veya kırmızılık halinde şafağa bırakmıştı. Beni bir parça daha hatırla demişti. Mahbubum hatırla demiştim. Ama o şafakta gidince her şey gitti ve her şey bitti oldu. Bu sana neyi hatırlatıyor? Aynı zamanda insan ömründe senin gidip kaybolmanı anlatıyor. Vefat ayrı bir şeydir Arkandan ağlayanlar olur Üzülenler olur Musalla taşında ayağının bağı çözülenler Ve kendinden geçenler olur Mezarının başında Üzkür ahdellevi Deyenler olur Hatırla la ilahe illallah Dediğini hatırlatanlar olur Fakat herkes çeker gider Zaman gelir Vakiyeyi asarım dahi kafalardan silinir Ruhlar sana karşı bomboş kalır sen nesyen mensiyya bir insan olursun. Kur'an ifade ediyor. Ve kuntu nesyen mensiyya. Annemiz Hazreti Meryem, büyük kadın Efendimizin ahirette zevcesi olması itibariyle, ümmahat müminindendir. Müminlerin anasıdır. Ve kuntu nesyen mensiyya. Keşke unutulmuş kafalardan silinmiş gitmiş olsaydım, şu gebeliğe maruz kalmasaydım, Derken bunu anlatıyor. Ölüp gittikten sonra kavmin, kabilen, dostun hepsi unuturlar. Nice kimseler vardır ki babaları, anneleri vefat ettikten, oğulları vefat ettikten sonra yedisinde, kırkında, elli ikisinde onu hatırlarlar, ağlarlar, sızlarlar. Aradan seneler geçince hiç yokmuş gibi olur yaksı senin hayatında sana bunu anlatır aynı zamanda her şeyin bitip tükendiğini sistemlerin birbirine karıştığını ve senin berzah alemine gittiğini ziya ve ışıktan mahrum kaldığını kabire girip saklandığını kışın beyaz kefenin ortalığı örttüğünü senin beyaz kefene sarıldığını hatırlatır böylesine gönül kırık böylesine his yıkık, böylesine bütün duygular altüst olmuş bir kulun yapacağı tek şey, o dakikada dahi teselli dilenmek ve dilemek için yastı namazında Rabbine koşmak, gecesini aydınlatmak, kışına bahar havası sertmek, yıkılan yıldızlarını yeniden semasına perçinlemek, zevale meyleden ömrüne yeni bir hayatın başlangıcını getirmek, Burada bittik tükendik ama bu batış bir doğuşun müjdesini de taşıyor. Öldüğümüz gibi dirileceğiz deme. Bunun için gidip seccadeyi öpme ve seccadeye alnını öptürme. Bu manada yası yıkılma, ruha rast getirici, ferih ve fakur kılıcı, içe şirah serpici bir ibadettir. Allahu Teala yapmaya muvaffaksın. Gece bütün dehşetiyle, bütün zalamiyle ortalığı kabladığı zaman, bütün ümit kesilmiş, ses soluk tükenmiş oluyor. Kol bağlanmış, el bağlanmış oluyor. Girdiğimiz kabirle berzah hayatı başlamış oluyor. Üzerimize kabus çökmüş gibi konuşmak istiyoruz, konuşamıyoruz. Elimizi hareket ettirmek istiyoruz, edemiyoruz. ''Kavim kabile'' diye bağırıyoruz, sesimizi duyuramıyoruz. Mevtalar içinde mevtalardan bir mevta halinde miadımızı beklemeye duruyoruz. Gece gelince böyle oluyor. Bize kabrin dehşetini ve berzahın imtidadını anlatıyor. Bütün kainatın yıkılacağını anlatıyor. Kalkıp berzah hayatımıza teheccüd namazıyla nur serpmek gecemizi aydınlatmak, gecenin karanlık zülüfleri üzerine iki damla gözyaşı dökmek, gecenin karanlık mevceleri üzerine bir ahı bırakmak, Rabb'e teveccüh etmek manasında, teheccüd namazını kılmak, ne kadar nurlu, ne kadar feyizli, ne kadar bereketli olduğunu insan olan anlayacaktır. Cenab-ı Hak insanoğlu insana, Vaktü hamsenin yanında onun hulasası ruhu teheccüdü kılmaya muvaffak kılsın. Allahu Teala ve teqaddas hazretleri ruhu reihan olan beş vakit namazı vakti hamsede edaya muvaffak kılsın. Bizi hüzur içinde saadet içinde yaşatsın. Huzur ve saadet içinde vefat ettirsin. Huzur ve saadet içinde haş ve neşreylesin. Amin bu hürmeti Seyyidül Mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. el